Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Size böyle hem bir an önce okumak sonunu öğrenmek istediğim, hem de bitmesini istemediğim, okurken bitmesini hiç istemediğim bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabın adı Yaban Halkı. Türkçe baskısı İtaki Çocuğa ait. Gökçe Yavaş'ın çevirisiyle yayınlandı. Sylvia B. Linsted'in bu romanı. E, daha kitabın zaten kapağı hemen ilgimi çekmişti. Kapağını görür görmez kitabı. Benim elimden kaptın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kitabı senin elinden hemen kaptım ve e, okumaya başladım. Gerçekten kapağı çok büyülü görünüyor. Evet kitabı. evet gerçekten de büyülü bir kapak. Nasıl bir kapak? E, böyle yeşilliklerin içindeyiz. Yani bir orman, doğa manzarası içindeyiz. Ort, e, ortada bir tepe var. Yukarı doğru böyle sivriliyor. O sivri tepenin ucunda da yeşil bir tepe bu. Ee, bir geyiğin üzerine binmiş bir oğlanla bir kız görüyoruz. Ee, işte, Dolunay mı o güneş mi? Dolunay mı o güneş mi acaba ona bakacağız. Üzerlerinde bir takım kuşlar uç uçuyor. Onlara doğru koşan iki tavşan ve bu da bir... Sincap mı? Kokarca mı? <gülüyor> ee, bir sürü hayvan var evet, zaten var. ve bir sürü çiçek. Bir sürü bitki ve işte etraflarında hayvan var. Kitabın adı zaten şimdi yaban halkı olunca bu manzara ile birleşince e, aşağı yukarı bir tahmin yürütebiliyoruz ortamla ilgili e, ama daha ayrıntılı hali şu e, bir ada var Karalon adası e, bu ada yani büyükçe bir ada hani böyle Ursula Le Guin'in kitapları da öyle başlardı işte evet. bir harita falan vardı bu da öyle başlıyor yer deniz büyücüsü yer deniz büyücüsü hissi yani hı hı. E, bu e, işte adanın haritası üzerinde e, bir takım köyleri görüyoruz. Ne bileyim koca yemiş, yaban elması, acı bakla filan diye bunlar adanın orta bölgesinde yer alıyor. E, adanın doğu tarafında Yeni Albiyon şehri diye bir şehir var ve böyle geometrik bir biçimde hani çok gen ama hani çok kesin sınırları olan... Evet, adanın geri kalanıyla e, hiç ilgisi olmayan bir yer gibi duruyor. Bir yer ve böyle bir takım yıldızlar var her köşede. Bunların ne anlama geldiğini haritayı incelerken en başta anlamamıştım ben de. Adanın e, işte batı, güneybatı tarafındaysa e, Olmas, Olima sınır toprakları var. Olima diye bir bölge var ve Olima sınır toprakları işte Acıbakla, Bıldırcın, Gürgen gibi köylerle ııı e, Tamal koyunun sol tarafını, doğu şey Hı -hı. batı tarafını ayıran topraklar. Burada bir sınır var. Bir de mesela böyle şöyle yerler var. İşte Baba İta'nın köknar ormanı ya da kutsal ahmaklar hanı gibi böyle yer isimleri var. İşte sığır çiti diye bir yer var mesela. Bozcadıların ambarı. Evet, Tamal burnu orası. Tamam, Bozcadıların ambarı. Için. Evet. İşte ee, işte Büyük Salviyen çölü var mesela. O çöl ve ee, Salvian dağları da e, yine bu köylerle Albiyon şehrinin bölgesini e, diyelim hı hı. E, birbirinden ödüyor. Aslında Albiyon şehri çok kesin sınırlarla zaten bütün coğrafyadan, bütün doğadan ayrılmış gibi görünüyor aynı zamanda. Hı hı. Surlu, ee, bir surla kitabı ama. okuyunca anlıyoruz ki bunlar yüksek duvarlar. Hı. Şimdi kitap e, işte karakterlerimizi aslında bize e, Anlatarak başlıyor. Önce yeşil ikizlerle başlıyoruz. Yeşil ikizler bir eli ortak olan, bir elleri ortak olan ikizler. Yani Siyam ikizleri vardır ya. Yapacak. Bunların da bir elleri ortak. Ve bu yeşil ikizlerin böyle bir cadılık, bir büyücülük, bir halleri olduğu çok belli. Ve iki tane tavşan, yaban tavşanı var yeşil ikizlerinin elinde. Elinde değil. Yani onları yapan Onlarla konuşuyorlar mesela yani işte çok tatlı tatlı konuşuyorlar yani hı hı. o yaban tavşanları onların avı filan değil. Yavruyken Tam tersine yavruyken alıyorlar yani işte bir anne tilki var onun hikayesini de okuyoruz şey anne tavşı yaban tavşanı hı hı. var e işte tilki mi çakal mı ne gelince hatırlamıyorum şimdi hı hı. onu e, onun dikkatini yavrulardan uzaklaştırmak için koşup kaçıyor işte ona avlanıyor hı hı. sonra ama yavrular da gelip yeşil ikizler alıyor. Ve onları yetiştiriyorlar bu yavruları. Sonra da e, birini işte e, bir kuşa, diğerini bir başka kuşa uçuruyorlar e, bu yaban tavşanlarını. Ve birisi Albion şehrine gidiyor. Yeni Albion şehrine. Ha. Ki normalde kimsenin girmediği bir yer orası. E, diğeri ise yaba, e, taşla halkına gidiyor. Şimdi bu adayı 3 bölümde anlattım ya evet. şimdi bu haritadaki işte yeni Albiyon şehrinde bir grup insan var e bunlar adaya sonradan gelmişler hı. hani konquistador gibi yani böyle hı hı. Hani bir işgal kuvveti gibiler ortadaki bu köylerin yer aldığı bölgede taşra halkı yaşıyor batı güneybatıdaki olmya sınır topraklarıyla ayrılan bölgede de yaban halkı yaşıyor hı. ve bunlar birbirlerine karışmıyorlar bu üç halk birbirine karışmıyor. Ee, i̇şte bu tavşanlar gönderiliyor. ve ee, Şehrin içinde nezaket ve 5. nezaket ve geliştirme man manastırı var. Orada Tin diye bir karakter var. Bir çocuk var. Bir oğlan. Hmm. Çocuk. Ee, i̇şte 12-13 yaşında filan. Ee, şimdi bu manastırda çok sert, kesin kurallar, belli davranışlar var aslında ve oradaki ee, işte şeyler biraderler tarafından e, bu çocuklar eğitiliyor. Çok kesin olarak hani belli kurallar içerisinde yaşatılıyorlar. Tin de öksüzlerden bir tanesi. Ee, evet. Fakat o yerinde duramayan bir tip. Yani icat yapmak aşkıyla yanıp tutuşuyor. Ve e, bu yeni şehirde sur duvarlarının, du şehir duvarlarının dışında korkunç, kirli, zehirli öldürücü bir ortam olduğuna inanılıyor. Çünkü yıldız yıldız tozu değil neydi ya şeyi söyleyeceğim yıldız altını hı hı. yıldız altını diye bir madde var yıldızlardan gelen. Bu yeni albion'daki işte biraderler falan da o yıldız altınını kullanarak bir enerji kaynağı olarak işte çok adayı mahvetmişler. Hı. Petrol çıkarmak gibi, uranyum çıkarmak gibi düşünelim bunu hı hı. bir yandan. Ve yıldız parçalayıcılar var. Osur duvarlarının her köşesinde yer alan o yıldızımsı şeyler hı, işte. Onlar, e, bir Onlarla işte demek. enerji üretiyorlar. Ama yıldız altını çok azalmış durumda. Ve yeni yıldız altını icat etmek için yani bir simya laboratuvar gibi bir yer kurmuşlar. Orada işte tin gibi çocukları, öksüz çocukları çalışıyorlar tabii orada patlamalar oluyor, zehirlenmeler oluyor. Bu hmm. çocuklar telef oluyor orada yani bir yandan. Yani şehirlerine enerji sağlarken etraftaki her, her şeyi, şeyi yok ediyorlar. Yok ediyor. Ve çok şeyler yani hani sert ve acımasız tipler yani bunlar bir yandan. E, hmm. Tin de işte o çocuklardan birisi hem çok merak ediyor mesela kitaplarda gördüğü hayvanlar var. Bir kitapta görmüş oradaki işte bilgilenmeleri, ders almaları gerekiyor çünkü bir yandan. Hmm. İşte o derslerde anlatılıyor şöyle zehirli, böyle kötü, şöyle oldu da böyle oldu falan diye. Mesela hayvanları görmek istiyor ama hiçbir hayvan yok. Zaten dışarıdan bir şeyin girmesi yasak. Hayvan varsa da işte beslenmeleri için böyle belli kim başka hiç kimsenin girmesinin mümkün olmadığı bir yerde üretilen işte yetiştirilen inekler var mesela. Hı hı. Bir, bir yerden bir süt geliyor, bir yerden bir et geliyor, bir besin sağlanıyor ama kimse onlarla temas edemiyor o görevliler dışında, o, işte o manastırın biraderleri dışında. Hı hı. Ama tin çok meraklı ve icat yapmak istiyor. Günlerden bir gün yine yaramazlık yaptığı için dolaba kapatıldığı ceza olarak bir gün yanında bu sefer sürekli ceza aldığında mum götürmeyi akıl etmiş. Yakıyor mumu. Hani işte ise karanlığı biraz kırmak Hı -hı. için. Ve ilk defa bir köşede ağının ortasında duran bir örümcek görüyor. <gülüyor> bir altın örümcek hem de. Çok zehirli bir tür olduğu söylenmiş plan. Bunlara hani o bilgiler verilirken yani bu e bir yandan da bir tarih bilgisi gibi bu yani. İşte onu görüyor orada. İlk defa hayatında bir hayvanla karşılaşıyor. Ve e, kafasına çok takıldığı için bu sağdan soldan topladığı, atölyelerden aşırdığı parçalarla kendisine bir örümcek yapıyor. Böyle kapısını açıp içine girip oturabildiğin bir örümcek yapıyor. Evet. Ve bu arada bütün laboratuvarlarında, bütün atölyelerinde yıldız altın üretilmeye çalışılıyor. Çünkü yıldız altını mesela bizim arabalarımız nasıl atlar tarafından çekilmiyor da şu anda otomobillerimiz petrol yakarak, hı hı. kendi enerjisini üreterek ya da elektriği işte harekete dönüştürerek gidiyor. Yıldız altında o işe yarıyormuş mesela. Hı hı. Her şeyi o çalıştırıyormuş. O yüzden Tim işte bu icadı yapıyor ve bir gün bir bakıyor ki çalışıyor derken diğer yaban tavşanı bir yaban tavşanı daha vardı ee, bu şehre gelen yaban tavşanı tine, tine mi gidiyor geliyor? evet tine gidiyor diğer yaban tavşanı ise taşra halkına e, gidiyor taşra halkı içinde yaşayan e, işte bir anne ve kız var kızın adı Confrey babası e, Confrey'in babası e, bir gün onları terk etmiş ve şehre doğru gitmiş hı hı. yani ve Diğer yaban tavşanı da konfriye geliyor. Konfrinin de öyle çok belirgin bir özelliği yok aslında. Ee, ama bu iki yaban tavşanı onları bir şekilde bir maceraya çıkartıyorlar. Bu yani macera içinde özellikle bu çocukları nasıl geçmiş? Evet, evet. Yaban tavşanı Tin'in şehirden kaçmasına yardımcı oluyor. Diğer yaban tavşanı da konfrinin işte yaban halkına adak vermek gibi bir adetleri var. Aralarındaki anlaşmanın da gereği bu. Bir sınıra kadar gidip adaklar veriyorsun. İşte orada bir sefer bir Vaşak ee, Kız'la karşılaşıyor hatta komple ve Vaşak Kız onun adını söylüyor. Zaten onun da kafasına o takılmış. Diğer yaban tavşanı da çok komik tipler bu arada bu yaban tavşanları. Hem bilmişler hem şeyler, konuşuyorlar. konuşuyorlar. konuşuyorlar. Ee, bu iki çocuğu yaban halkına gitmekte, gitmesi için bu iki çocuğun rehberlik ediyor. Aslında yeşil ikizler bunu hazırlamışlar. Biraz geleceği görmek gibi bir durum. Hı hı. E, tini e, kaçırıyorlar. E, kaçmasını sağlıyor bir yaban tavşanı. Diğeri Kondry, işte yaban halkın içine sokmuş oluyor. Orada cadılarla e, karşılaşıyorlar. Orada ateş şahiniyle karşılaşıyorlar. İşte ormanın koruyucusu, e, işte hani burada şeyinde korusu var ya burada haritada adı yazıyor hani, <gülüyor> hani e, adı e, Baba Ita, bir kadın ama yani hakikaten kütük gibi bir kadın. Hı. Ee, i̇şte onun sınavlarından geçmelerine yardımcı oluyor bu tavşanlar. Ve bir takım maceralar bu yaban halkının bölgesinde. Ne Ama yaban halkı da evet, insanlardan çekiyorum. hiç hoşlanmıyor. Çünkü çok vahşice şeyler yapmışlar. Ama bu arada e, şehirdeki biraderlerden e, uyanık olanlar tini takip etmeyi akıl ediyor. Uh -huh. Bu yüzden yaban halkının yanına e, bir, iki birader de geliyor oraya. Tabii ki onlarla aralarında bir çatışma oluyor. Bu arada amaçları bir geyik var. Kutsal bir geyik. Aslında dünyayı yaratan e, geyik. E, i̇şte onun gibi üç tane böyle hayvan var. Bu üç hayvan kutsallar. E, gidip ama geyiği bulmaları gerekiyor ki dünyanın başına gelen gelmekte olan kötülüğü, kötü durumlara müdahale etmesini sağlaması sağlamaları lazım. Ama ona ulaşmaları çok zor. Zaten cadıları aşmak çok zor. Çünkü Hı. cadılar on geyin koruyucuları. Ya böyle katman katman e iç içe geçmiş. Bir kutsal Kitabı. Ahmaklar Hanı bir kere şahane bir yer. Kutsal Ahmaklar Hanı'ndaki herkesin farklı bir fiziksel özelliği var. Yani yaban halkı dediğim bu arada işte vaşak kız gibi. Hı. Çakallar gibi. Çakal insanlar. Yani yarı insan yarı Hayvan karakterler onlar, ee, ama e, kutsal ahmaklar insanlar. Fakat mesela bir tanesinin kafası bir tuhaf, diğerinin gözleri bir farklı. Star Wars filmlerindeki bar sahneleri. Evet, aklımda. birazcık öyle bir yanı var. İşte onlardan ya müthiş böyle iç içe geçmiş e, ortamlar, karakterler, hepsi çok canlı, hepsi çok güçlü, e, anlatım da çok güzel ve bir en nihayetinde, yani o kadar uzun sadece giriş bölümünü anlattım ki kitabımızın derdi şu. Bir grup istilacı aslında insan yıldız altınını kötüye kullanarak dünyayı çok korkunç bir yere doğru sürüklüyor. Zaten bir sefer bu yaşanmış önce diye bir dönem var. Hı hı. Salgın hastalıklar falan gelmiş neler neler olmuş işte bu o insanları püskürtmek için yapılmış. O zaman geyik tarafından şimdi tekrar kötü bir dönem gelmek üzere önlem alınması lazım. Bunun için Geyin tekrar bir şey yapması lazım. Aha. Ve ona habercilerin gitmesi lazım. Bunu da ancak bu iki çocuk yapabilir. O da belli bir plan dahilinde aslında her şey yürüyor. Bu yeşil ikizler de boş değil. Ee, ve e, bu planını gerçekleştirip işte kitabın sonunda bir aşamaya getiriyoruz. Aslında kitabın sonu maceranın daha büyük bir versiyonunun başlangıcı. Aha. Devamlı... devamını henüz okuyamıyoruz i̇şte en sevmediğim şey evet, e, kitabın adını tekrar söylemek istiyorum çok darmadağın anlattım biliyorum Bugün ama ben çok keyif aldım yani okumadığım halde şu an çok evet. canlı gözümün i̇şte. önünde her şeyi görebiliyorum Anlattığın her şey de bu arada şimdi kapak e, anlam kazandı kapak evet. anlam kazandı kitabın adı Yaban Halkı İtaki Çocuk tarafından Türkçesi yayınlandı Gökçe Yavaş'ın çevirisiyle Gökçe Yavaş çizer Gökçe Yavaş değil çevirmen Gökçe Yavaş ee, Silvia W. tarafından yazılmış bir romanın ilk cildi. Umuyorum ki devamı da gelecek. Ee, şimdi bir şarkı arası verelim bu uzun konuşmanın üzerine. Adını telaffuz edemediğim bir Rus gruptan e, Yo daha doğrusu adını telaffuz ediyorum. Edebiliyorum da şarkıyı söyleyemiyorum. Pro Ivana Gro gibi bir <gülüyor> adı olan e, bir şarkı dinliyoruz. Biraz sonra tekrar birlikteyiz. Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı bir Dolar Kitap devam ediyor. Evet bu sefer bir resimli kitapla devam edeceğiz. Küçük Mavi Sandalye adını taşıyor elimdeki kitap. Uçan Balık yayınlarından çok kısa süre önce çıktı. Carrie Fagan e, yazmış. Madeline Klopper resimlemiş. E, dilimize çeviren de Ümit Mutlu. E, Carrie Fagan'ın daha önce de başka kitapları e, yayınlandı Türkçe'de ama genelde romanlarıyla biliyoruz. E, bu bir resimli kitap e, ve bir sandalyenin e, uzun soluklu macerasını anlatıyor. Ne demek olabilir ki bu bir sandalyenin macerası? Evet e, kitabın kahramanı bir sandalye e, bu küçük bir oğlan çocuğu e, ve çok sevdiği bir sandalyesi var e, küçük bir sandalye bu ve mavi bir sandalye e, bu gününün tamamını o sandalyelere geçiyor. Sandalye, <gülüyor> bu onun aslında en sevdiği oyuncağı. Yani orada mı oyun yemek arkadaş. yiyor? Orada yemek yiyor kahvaltısını orada yiyor. işte öğle yemek öğlen orada bir şeyler hmm. atıştırıyor. E, yemek yemediği zamanlarda sandalyesini dışarı çıkarıyor. Şurada onun sandalye kafayı dayayıp uyuduğunu bile evet, görebiliyorum hatta resimde. Hatta kafasını koyup uyuyakalır evet. diyor. İşte sandalyenin üstüne örtüler yayıp e, çadır kuruyor hmm. altında, e, üstünde oturup kitap okuyor. E, oyun arkadaşı onun ama tabi e, sandalye küçük o boyda kalıyor e, fakat bu büyüyor hmm. büyüdüğü için de e, artık o sandalyeyi kullanamadığı için annesi üstüne lütfen beni alın diye bir not yazıyor sandalyenin hmm. e, ve bahçe kapısının önüne koyuyor sandalyenin macerası böyle başlıyor boyla e, güzel bir arkadaşlığın ardından kendini bir kamyonetin e, kasısında buluyor ee, bir adam onu alıp götürüyor ve bir eskici dükkanına satıyor. Hı -hı. Eskici dükkanında vitrinde duruyor. Günün birinde bir kadın görüyor. Tam bana Hı -hı. göre bir sandalye diyor. Alıyor ve üstüne çiçek saksısını koyuyor. Ha, sehpa yaptı. Evet. Çiçek büyüyor. büyüyor. Ee, sandalye yine aynı boyda kalıyor. Bu sever bir çiçeği, bir çocuktan sonra bir çiçeği Hı -hı. büyütüyor sandalye. Ee, kadının da sandalyeyle işi bittiğinde... Ee, o da kapısının önüne koyuyor evinize sandalye diye üstüne bir, yalnız sağlammış bir sandalye evet. ve böylece sandalye e, bir sürü yere bir sürü kişinin bir evine bir sürü kişinin e, yaşadığı yere gidiyor mesela bir gemiye gidiyor evet. gemiden e, bir kumsala gidiyor bir pilin sırtına yerleşiyor e, başka bir kadının evine gidiyor ağaca çıkıyor ağaçtan Luna parkta e, bir görevi oluyor Pek çok farklı biçimde, hı hı. E, hiç aklına gelmeyecek biçimlerde kullanılıyor. Tekrar bir, bir gün bir oğlanın eline geçiyor. Hı hı. E, artık rengi değişmiş e, ama yine bir oyun arkadaşı oluyor. Aradan zaman geçiyor, çok uzun zaman geçiyor ve e, sandalyeye hiç ummadığı bir yerde ama çok onun ha. için çok tanıdık olan bir yerde e, tekrar bir çocuğa kavuşuyor. O arada da işte yaşadığı her şeyi biz e, görüp onun macerasına tanıklık ediyoruz. Çok e, sevimli bir öyküydü, resimleri çok güzeldi. E, ve okurken bu sandalyeyle ilgili ya da nesnelerle ilgili hayatımızda Hı -hı. E, kullandığımız sonra bir kenara bıraktığımız şeylerle ilgili bir sürü hayal kurmamızı sağlayabilecek ya, evet. çok güzel... E, Zihin açıcı bir konusu var, çok hoşuma gitti benim bana bir şekilde aslında tam benzemiyor ama yine de Jimliaro'nun Blue Stone adlı kitabını çağrıştırdı. Evet. Oradaki mavi taş sürekli biçim değiştirir, gerçi burada sandalye pek biçim değiştirmiyor ama ortam değiştiriyor. Evet. Ama o da böyle bir hikayedir. Hani başından sonuna kadar o taşla beraber devasa bir yolculuk yaparız. Evet, ben e, kitabı programdan önce başka bir şey vardı. Bu kitap bana bir şey çağrıştırıyor duruyordum ya. Evet şimdi Bluestone çalıştırıyormuş. Evet. Buna benzer başka kitaplar da var. Mesela Julia Dawson'un e, Rosie'nin şapkası. Rosie'nin şapkası var evet. Aa, o yine Julia... çok benzer evet. başka bir kitap vardı. O şapka uçuyordu da kuş yuvasından evet, tut. Başka evet. bir yani, o çok kadar... başarılı bir kitabı değil onun. Evet. Yüzden. E, ama buradaki bu e, sandaly sandalyenin e, yolculuğu çok hoşuma gitti. Bir de öykü kitaplarında e, maceralarda hep kahraman yola çıkar Hı -hı. sonra tekrar geri döner ama değişmiş olarak e, evet, biri evet. olarak geri döner ya aynı şey e, bir küçük bir mavi başına. Evet. sandalyenin başına da gelebiliyormuş burada o, onun ya, e, örneğini görmüş olduk. Çok keyifliydi okuması. Yani nesnelere farklı bir gözle bakmak için gerçekten çok kıymetli yani çünkü çocuklar için hani zaman mevhumu çok farklı bir şey evet. ve e, o nesnenin şu andaki hali dışında bir hali zihinlerinde en azından o anda barınmıyor yani hı hı. genellikle. Dolayısıyla o bambaşka bir bakış açısı sunabilir gibi geldi. Böyle bir heyecanlandırdı beni evet. işte. Kita. Ee, tekrarlayalım kitabın adını. Küçük Mavi Sandalye. Kerif Fagan yazmış. Madeleine Klopper'de resimlerini çizmiş. Uçan Balık'tan çıktı. Ümit Mutlu Türkçeleştirmiş. Ben resimli kitap sever herkese öneriyorum bu kitabı. Tamam. O zaman bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni kitaplarla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy.